Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunlar Efendimiz'e yönelteceğiz. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bütün isimleriyle, güzelliğiyle O'na hamdolsun. Sözün başında, sözün sonunda hamd edilmeye layık olan O'dur. Selatüselam, Allah'ın Nebisi'nin, Resul'ün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in, ehl ve Eshab'ın üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim hoş geldiniz efendim. Nasılsınız efendim? Misiniz? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. efendim. Efendim Antalya'dan bir izleyicimiz selamu aleyküm hocam. Bize vekil olarak bir bayan şu an tarikatta tarikata bakıyor. Biz hocamızdan çok memnunuz ancak başka tarikatlardan eleştiri alıyoruz. Acaba bayan vekilin sohbet vermesinde bir sorun var mıdır? Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Salatü vesselamü aleyhi ya seyyidel dini vel ahiri ve ila cem'il enbiya'i vel murselin ve ila cem'il buliyai elhamdülillahi rabbil alamin Bayan hoca sohbet verirse bir sorun var mı diye soruyor kardeşlerimiz Bayan hocanın mutlaka sohbet verdiği cemaat bayanlardır. Dolayısıyla bu doğrudur. Zaten bunun böyle olması gerekir. Bayan hocanın ders vermesi gerekir, sohbet etmesi gerekir, anlatması gerekir. Beraber onların yolculuk yapmaları lazım. Elbette ki bu doğrudur. Doğru olan da budur zaten. Evet, Mürçidini görmesi, mürçidin Arada bir onlarla sohbet etmesi ayrı şeydir. Ama bayanlara bayan hocanın ders vermesi gerekir. Sohbet etmesi gerekir. Bu tam doğrudur. Kardeşlerimiz yollarına öyle devam etsinler. Soruları olursa bu arada sorsunlar. Cevap vereceğiz inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır'dan Muhammed Acet Allah sizi bize rahmet olarak göndermiş. Allah sizi başımızdan eksik etmesin demiş efendim. Allah razı olsun. Birbirimize inşallah rahmet olacağız. Merhamet olacağız. Muhabbet olacağız inşallah. yolu böyle beraber yürüyeceğiz inşallah. Evet, inşallah. Efendim bir izleyicimiz de İslam dininde namaz kılmamak için fetva var mıdır diye sormuş efendim. Evet. Namaz kılmamak için herhangi bir şekilde fetva olmaz. Namazı böyle bir yük gibi anlamak, borç gibi anlamak doğru değildir. Namaz, müminin miracıdır. Allah'ın kurunu, huzuruna davet etmesidir. Aşığın maşukuyla buluşmasıdır. Yani bunun için fetva aramak nasıl doğru olur, nasıl doğru olsun? Bunu böyle anlamak yanlıştı bir kere. Bunu anlamayınca, namazı bir yük gibi, bir borç gibi anlayınca, ondan kurtulmak için fetva, bahane arayınca evet bu namazı anlamadığını, miracı anlamadığını, namazın aşık ile maşruk arasındaki aşk olduğunu anlamadığı için böyle fetva arayanlar olur, namazı anlamadıkları içindir. Herhangi bir şekilde fetva olmaz, bahane olmaz. Hiç seven, sevdiğiyle baş başa olmak istemez mi? Onunla konuşmak istemez mi? Huzurunda durmak istemez mi? Onunla olmak istemez mi? Fetva arıyorsa biri namazı anlamamış. Anlamadığı içindir. Daha doğrusu iman etmemiş, sevmemiş. Bundan dolayıdır. Yoksa olduğu gibi kabul eder, tembellik yapar. Bu başka bir şey. Ama onu böyle yoksa yarcasına fetva eğer ararsa kendini tehlikeye atmış olur. Bu küfür olur. Evet. Efendim Avusturya'dan bir izleyicimiz, bir Müslüman delikanlı hiç dini bilmeyen ama adı Müslüman biriyle evlenebilir mi ya da Alevi, Sünni olarak olursa da nasıl olur? Evet. Eğer dini bilmiyorsa bu durumda ona kelime-i şehadeti getirmek gerekir, onun kelime-i getirmesi gerekir, ona anlatmak gerekir. O da Allah'ı kabul edince, Resulü'nü kabul edince... Resulüne indirilene, Kur'an'a iman edince, kabul edince, imanın şartlarını sayacağız, kabul ederse, evet bu durumda evlenebilir. Eğer başka bir mezheptense, o fark etmiyor, o mümin, o Müslüman, evet, böyle bir şey sormak bile doğru değildir. Hangi mezhepten olursa olsun, eğer La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, bu durumda o mümin ve Müslümandır, onu öyle kabul ediyoruz. Aynı zamanda bir erkek, Ehli kitaptan biriyle de evlenebilir ama ehli kitap Allah'a şirk koşan bir müşrikle evlenemez. Şu andaki ehli kitap sadece Ehli kitap değildir yalnız Allah'a bir de şirk koşuyor, Allah öyle buyurmuştu. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar, İsa Allah'ın oğludur dediler. Dolayısıyla şirke düştüler. Aynı zamanda ehli kitap olmaktan da çıkmış. Bir de müşrik olmuşlar. Hem ehli kitap hem de dinlerini tahrif edip müşrik olmuşlardır. Onlar için geçerli değil. Ama ehli kitap olur, Allah'a şirk koşmazlarsa bu durumda onlarla da evlenilebilir. Evet. Erkekler kadınlarla evlenebilir. Kadın gün erkekleri evlenemez. Evet. Efendim bir izleyicimiz selam. Demiş. Marifetullah ve Muhabbetullah'tan biraz bahseder misiniz? Marifetullah ve Muhabbetullah. Marifetullah, Allah'a karşı arif olmak demektir. Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak demektir. Allah'ı bilmek için, tanımak için Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanımak lazım ki tanımış olalım. Allah Kur'an'da kendini nasıl tanıtmışsa öyle tanımak gerekir. Bunun dışında eğer Allah'ın isimlerini bilmiyorsa, kendi kendine bir Allah hayal etmiştir. Ve o Allah değildir. Kendi kendine hayal etmiş çünkü. Bunun için Allah'ın 99 ismini bilmesi gerekir. Hem de böyle geniş geniş manasını da anlamaya çalışıp, Allah'ın isimleri üzerinde tefekkür etmesi gerekir ki, marifetullah olsun. Allah hakkında marifete, bilgiye sahip olmuş olsun. Bu marifetullah ona aynı zamanda Muhabbetullah'ı kazandırır. Yani Allah'ı bildikçe, tanıdıkça marifetullah, Muhabbetullah hasıl olur. Allah'ı sever, tanıdıkça sever. Muhabbetullah aynı zamanda imandır. Ne kadar muhabbeti varsa o kadar imanı var. Ne kadar marifeti varsa o kadar muhabbeti vardır. Yani, maritetullah eşittir, muhabbetullah ve iman. Aynı şekilde, o kadar da Allah'a abd olur, abd olmuştur. Abd, sevmek demektir, aşık olan demektir. Sevdiğinin sevgisini kazanmak için, çaba gayret sarf edip onun sevgisi peşinde koşan demektir. Bütün ibadetler, Allah için yapılan bütün hayırlar, işler, güzellikler evet, hepsi abdiyettir. Hepsi ibadettir. Dolayısıyla marifetullah olmadan ne muhabbetullah olur ne de abdiyet olur. İbadet yapılsa bile o ibadet taklidi olur. Taklitten kurtulup o hakikisine erebilmek için önce marifetullaha, muhabbetullaha sahip olmamız gerekir ki ibadetimiz, abdiyetimiz gerçek olsun Allah'ın rızası için olsun, O'nun vecihi için, cemali için olmuş olsun O'nun yakınlığı, dostluğu için olmuş olsun yoksa taklid olur rızasını gözeterek yaptığımız işler ancak şükran Allah'a yıktır Allah öyle buyurdu Gerisi, gerisi şükrana layık değil. Bir mana ifade etmiyor yani. Allah rızası için, kendisi için yapılmayan hiçbir şeyi kabul etmez. Ancak rızası gözetilerek yapılan işleri kabul eder. Onun için olmuş olur. Başka her ne için olursa olsun, o ibadet ona yapılmış. Onun için yapılmıştır. Onun için ibadetimizin Allah için olması gerekir. Bunun için de iman gerekir. Yani muhabbetullah gerekir. Muhabbetullah içinde marifetullah gerekir. Evet. Okumamız lazım, anlamamız lazım. Bütün varlıkta evet, Allah'ın isimlerini okumamız gerekir. Tecellisini okumamız gerekir. Allah'ın indirdiği evet, vahyinde isimlerini öğrenmemiz gerekir. O isimler üzerinde tefekkür edip Rabbim bu ismiyle bana nasıl muamelede bulunmuş deyip bakmak gerekir. Baktıkça anlar. Marifetullah'a sahip olur ve o muhabbetullah'a dönüşür. Abdiyete dönüşür. i̇nsan insan eder. Hazreti insan eder. Evet. Efendim Halil Barut Diyarbakır'dan. <gülüyor> ben mürşidimi tanıdıkça, gönlünü tattıkça aşkım kainata sığmaz hale geliyor. Mürşidime her bakışımda Rabbimin güzelliğini onda gördükçe varlığımdan utanıyorum. Onun kapısında köle olmaya razıyım. Beni azat etmesin. Bendeki bu varlığı yok etmesi için varlığımı onun ayaklarının altına seriyorum. Ona bırakıyorum. Efendimin benim üzerindeki muradını istiyorum artık demiş. Evet. Allah razı olsun. Bütün mesele Allah'ın muradının üzeri gerçekleşmesi için çabamızı, gayretimizi sarf etmektir. Elimizden geleni yapmaya çalışmaktır. Eğer böyle bir çabamız, gayretimiz olursa bu bizim duamız olur. Tecelli eden Allah'tır. İhsan eden, ikram eden Allah'tır. Bütün mesele bizim duamızı hem gönlümüzle, dilimizle, bir de fiilimizle ortaya koymaya çalışıp Gerekeni yapmaya çalışmaktır. Gerisini o ikram eder. Allah hepimize ikram eder inşallah. Evet. Efendim Diyarbakır Mehmet Orak insanın Allah'a yakın olabilmesi insanın Allah'a yakın olabilmesi için Allah mukarrabun dedi. Allah'a yakın olanlar Allah'a yakın olanlar hayırda yarışanlardır buyurdu. Elbette ki hayırda yarışabilmek için, biraz önce söyledim, marifetullah'a sahip olması gerekir, muhabbetullah'a sahip olması gerekir ki, o aşk, o muhabbet, onu Allah yolunda, hayır yolunda, hayırda onu koşturur. Sevdiğine, sevdiğinin sevgisine kavuşmak için, kazanmak için koşturur, çaba gayret sarf eder. Her hayırda yarışmaya çalışır. Her hayırda Evet, Rabbime biraz daha yakın olayım. Biraz daha sevgisini kazanayım diye çabasını gayretini sarf eder. Allah-u Ayet-i öyle buyurmuştu. Allah'a yakın olanlar hayırda yarışanlardır. Eğer hayırda yarışırsak Allah'a yakın oluruz. Yakınlık deyince bu zahiri bir yakınlık değildir. Manevi, gönül yakınlığı. Bu yakınlık aşkın yakınlığıdır. Yani Allah'ı ne kadar seviyorsak o kadar yakın olduk. Sevgisini ne kadar kaybettiysek o kadar uzak olduk. Seven sevdiğinin sevgisini ister. Sevdiğini ister. Dolayısıyla o çabasını gayretini sarf eder. Allah neyi seviyorsa onu yapmaya çalışır. Neyi sevmiyorsa evet, uzak durmaya çalışır. Bu onun Allah'ı sevdiğini gösterir. Eğer yarışıyor, çabasını, gayretini sarf ediyor, sevdiklerini, Allah'ın sevdiğini yapmaya çalışıyorsa, <gülüyor> mutlaka kazanır. Yok, böyle bir şey yok. Sadece ben seviyorum demekle sevmiş olmaz. Sevgi ispat ister. İman ispat ister. Allah'a yakın olmayı istemek, ispat istiyor. İspatlaması gerekir bunu. Çabasını, gayretini sarf etmesi gerekir. Aynı şey insan için de geçerlidir. Birini seviyorsak o bize yakındır. Ama sevmiyorsak ne kadar yakınımızda olsa da o bizden uzaktır. Seven, sevdiğini ister, sevdiğinin sevgisini ister. Rızasını ister, yakınlığını ister. Aynı şey, gur ile Allah arasında olan da yine böyledir. Kul her şeyi kendi üzerinden anlar. Kulluğu da, sevmeyi de kendi üzerinden anlar. Dolayısıyla eğer biri Allah'a yakın olmak istiyorsa hayırda yarışması gerekir. Bu yarışı ancak imanla, aşkla yapar. Aşk onu yürütür ve koşturur. Onu muhabbetle yapar. Yoksa zoraki ibadet yapayım derse sadece sıkılır, bunalır. Onun için önce ibadet, İbadet, önce iman, imandan önce marifet, marifetullah. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Neyi oku? Rabbinin ismiyle, yaratani, yaratılani, kendini oku, insani oku, varlığı oku. Okudukça, anladıkça, tanıdıkça Rabbini tanır, tanımış olur, yaratani tanımış olur, Rabbini isimlerinden tanımış olur, sever, Hatta aşık olur. İşte bu aşkla yürür. Allah'a yakın olur. Evet. <gülüyor> İzleyicimizle iyi akşamlar hocamıza bir soru sormak istiyorum. Nasıl Allah'ın sevdiği bir kul olabilirim? Teşekkür ederim demiş efendim. Evet. Biraz önce söylediğimiz gibi Allah bizi sevsin istiyorsak, sevgisini kazanmak istiyorsak Önce bizim sevmemiz lazım. Beni yaratan Rabbim deyip sevmemiz lazım. Kendi yaratılışımızdan, varlığımızdan sevmemiz lazım. Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli edip insanı yaratmış, ruhundan nefret etmiş, kendi isimlerinden, sıfatlarından vermiş. Kendinden, kendi üzerinden Rabbini sevmesi gerekir. O yakınlığı kendi üzerinden tatması gerekir. Eğer bakışı düzgün doğru olursa anlar, anlar bu sevgiyi kendinde tadar, kendi üzerinde tadar. Biri kendini sevmedikçe Rabbini sevemez bu hiç kimseyi de sevemez. Allah'tan bağımsız olarak değil, Allah ile beraber. Allah'a yakın olarak, Allah'ın nazarıyla kendisine nazar edip bilmesi gerekir ki Allah onu sevmiş öyle yaratmış üzerinde bir muradi vardır dolayısıyla kendisine kul olsun abd olsun aşık olsun diye yaratmıştır öyle buyurmuştu yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine verdim insanı insanı kendisi için yaratmış abd olsun diye aşık olsun diye önce kul Ablılığını gösterir, aşıklığını gösterir, sevgisini gösterir, çabasını, gayretini sarf eder. Onun için ayet-i de öyle buyuruyordu. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Yol devam eder, sonra Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Evet, yani bir yanda aşık vardır, bir yanda maşuk. Kul aşık, Allah maşuk. Sonra Allah onu sever. Allah sevince ne olur? Kul maşuk olmuştur. Ama o aşıklık yolundan aşkla yürüyüp koşması gerekir. Aşkını, imanını ispatlaması gerekir ki maşuk olsun, sevilsin, sevgisine layık olsun. Kimi seviyor Allah? Evet. Yaratmış olduğu halifesini. Aşığını seviyor. Aşkını ispatladığından dolayı o sevgiye layık oluyor. Kulluğunu, abdiyetini ispatladığından dolayı o sevgiye layık oluyor. Allah bir huri sevince ne oluyordu? Kutsi hadislerine buyurmuştu? Evet. Hurum kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Diğerleriyle devam eder. Sonra hurum beni sever. O beni sevince ben de onu severim. Mahşuk oldu. Sevgisini ispatladı. Evet, Ben de onu severim. Ben bir kulümü sevdiğimde o kulüm benimle görür, benimle işitir, benimle tutar, benimle yürür, benimle diler, benimle sever. Her şey onunladır. Tecelli ediyor. Evet. Sevmenin sonucu budur. Allah hepimize o aşkı, muhabbeti nasip etsin, ikram etsin inşallah. Amin. Evet. Efendim, bir izleyicimiz Evet efendim Ankara'dan Ankara'dan Mehmet Said, Bostaş mezhepler bugün sorun olmuştur. Birbirimizi öldürüyoruz. Bu mezhebin gerçeği nedir? Başka bir izleyicimiz de efendim ilk halife Hazreti Ali olması gerekirken neden halifeliği ona vermediler? Cevap bekliyoruz demiş efendim. Evet. Mezhepler kolaylık olması gerekirken neden böyle sorun olmuş? Mezhebi din olarak anladığımızdan dolayı mezhebi dinin yerine koyduk. Mezhebi din zannetmişiz. Mezheb, evet yol demektir. Alim iştihad etmiştir. İbadet nasıl yapılır? Evet, i̇ştihad etmiştir. Abdest nasıl alınır? İştihad etmiştir. Namazı bozan şeyleri nedir? Orucu bozan şeyleri nedir? Şartları nedir? Evet, onu Kur'an ve sünnetten anladığı kadarıyla ihtihad etmiş, öğretmiştir. Bu dinden din eğer bir denizyse bu sadece bir damla. Damlayı alıyor, sarılıyor ona, din budur diyor. Din o değildir. O ibadeti nasıl yapan gerektiğinin bilgisidir o sadece. Buna beraber söylelim ihtihad etmiş. Başka bir alim başka türlü ihtihad edebilir. Evet. Böyle bir durumda abdest bozulmaz. Şöyle olursa bozulur demiştir. Yani bunu neresi din? Dini anlamayınca, imani anlamayınca onu din zannediyor. Ona yapışıyor. Kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yapmayanları dinden saymıyor. O ayrıdır, o başkadır diyor. Oysaki ki Kardeşimizin söylediği gibi mezhebin kolaylık olması gerekirdi. Yani hem onun gibi yapabilirsin, hem bunun gibi yapabilirsin. İkisi alimdir, iştihad etmiş. ikisi de doğruyu bulmaya çalışmıştır. Sana göre sen de ayeti oku. Onu hangi ayetten, hangi hadisten çıkarmışsa, hangi sünnetten çıkarmışsa, sen de bir bak. İkisi arasında tercih yap. Birini alıp ötekini Başkaymış gibi. Sanki dinin dışındaymış gibi. Sanki doğru bir tek kendisinin mezhebinin iştihadı olduğunu düşünmek bütünüyle yanlış değil. Bu insanın cehaletini ortaya koyar. Bilmediğini ortaya koyar. Oysa ki Allah'ın ilk emri okuydu. Senin de okuman gerekir. Bir de tabi böyle olunca Farklı bir mezheptekiler birbirine düşman oluyor. Sanki dinleri farklıymış gibi. Birbirlerini küfürle itham eder. Hatta öyle ki öldürülmesine fetva veriyor. Hep ısrarla söylüyoruz onun için. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyenler kardeşimizdir. Mümin kardeşlerimiz, Müslüman kardeşlerimizdir. mezhepte, hangi mezhepte olursa olsun, farklı iştihatleri olabilir. Evet, bize düşen birbirimize düşman olmak değil, bize düşen kardeş olmaktır. Allah, iyi iman edenler kardeşler olun demedi mi? Bu durumda bize düşen kardeş olmaktır. Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulun dedi. Bu durumda bize düşen kardeşlerin arasını bulmaktır. Yoksa Allah'a, Allah'ın emrine ters düşmüş oluruz. Bir mezhebi savunduğumuzda doğru budur, öteki yanlıştır dediğimizde tefrika yapmış olur, müminleri, müslümanları birbirinden uzaklaştırmış, birbirine düşman etmiş oluruz. Şeytana yardım etmiş oluruz yani. Şeytanın istediği de budur. Tefrika olsun, ayrılık olsun, müminler birbirine düşman olsun, dedikodu yapsın, iftira atsın, birbirini öldürsün, kan döken bir varlık olsun. Onun istediği bu zaten. Bu konuda, bir kelime bile eğer biri söylerse, şeytana yardım etmiştir. Herkesin bunu anlaması gerekir. Eğer birleştirmek için, müminler kardeştir, arasını bulun, arayı bulmak için, biri bir kelime söylüyorsa, o da Allah'ın emrine uymuş, Allah'a itaat etmiştir. Rabbini, Rabbinin keramını ciddiye almıştır. Birileri bize söz söyleyebilir ama bir söylemeyelim. Varsın söylesin. Önemli değildir o. Biz sefrika yapmayalım. O düşman gibi görse bile biz tefrika yapmayalım. Sadece bize düşen kardeş olmaya, kardeşliğe davettir. Birliğe, beraberliğe davettir. Müminlerin, Müslümanların arasını bulmaya davettir. Allah'ın emrini yerine getirmeye davet etmemiz gerekir. Hakkı hakikati olduğu gibi ortaya koyarız. İster kabul eder, ister kabul etmez. Ama Rabbini kabul etmiş mi? Etmiş, sorun yok. Peygamberini kabul etmiş, ona indirileni kabul, indirileni kabul etmiş, bu kadar kardeşlik yeterlidir. Beraberlik yeterlidir. Beraber olmamız için, kardeş olmamız için, birbirimizi sevmemiz için bu yeterlidir, yeterli olmalıdır. Yok eğer bir tarafta durup taraf olursak, taraf. Bu durumda tefrika yapmış oluruz. Düşmanlık tohumunu ekmiş oluruz. Benden olmayan, bizden olmayan doğru yolda değil demiş oluruz. Nereden biliyorsun öyle? Nereden biliyorsun? Gönülleri bilen bir tek Allah'tır. Biri Rabbim Allah'tır dedi mi söz bitmiştir. Sen onu Allah için seveceksin. Yanlışları mı var? Sadece yanlışını söylemen gerekir. Şurası yanlış. Neden yanlış? Allah'a göre. Allah bak böyle buyurmuş. Yok bence böyleydi. Sence olmaz ya. Evet. Hilafet Hazreti Ali'nin hakkı neden olmamış? Kim söyledi bunu? Allah mı söyledi? Yani halifelik Hazreti Ali Efendimiz'in hakkı iken eğer hakkıysa Resulullah Efendimiz böyle bir şey söylemişse bütün sahabe toptan hepsi Resulullah Efendimiz'in söylediğini kabul etmedi demektir. Resulullah Efendimiz'i ciddiye almadı demektir. <gülüyor> Yetmez. Hazreti Ali Efendimiz de Resulullah Efendimiz'in emrini yerine getirmedi. O da onu ciddiye almadı demektir. Eğer ciddiye alsaydı tavrını koyar gerekeni yapardı. Ve sahabe asla Buna razı olmazdı, eğer hilafet ona verilmiş olsaydı. Bu, sahabeyi bilmemek demektir, tanımamak demektir. Kendisinden daha aşağı görmektir. Bunu söyleyen, onun için hilafet, dünyadaki saltanat o kadar önemlidir ki, ahireti yok saymıştır aslında, farkında olmadan. Resulullah Efendimiz'e iman edince, sahabe onunla beraber hicret etti mi? Etti, her şeylerini bırakıp hicret ettiler. Mallarını, bir kısmı evlatlarını, eşlerini bırakıp hicret ettiler. Allah yolunda ve Allah onlardan razı olmuştur dedi. Evet, o hicret edenler, ilk hicret edenler seninle beraber, Allah onlardan razı olmuştur malarıyla, canlarıyla o cihad edenler Allah onlardan razı olmuştur dedi. Aynı şekilde Bedir'de o savaşa katılanlardan razı olmuştur. O sana biat edenler, ağacın altında sana biat edenlerden 1400-1500 kişi Allah onlardan razı olmuştur dedi. Neden? Allah onların gönlündekini bildiği için. Onların böyle bir gönül hali vardır. Ölümüne biat etmişler. Resulullah Efendimiz her neyi söylemişse canlarını ortaya koyup gerekeni yapmışlardır. Böyle bir durumda onlar nasıl böyle sessiz kalır? Hiçbirinden birinden bir ses çıkmıyor. Hiç biri itiraz etmiyor. Nasıl olur böyle? Onların istediği tek bir şey vardır. O da Allah'ın rızasıydı. Ebedi hayatlarıydı. Dünyaya dönüp bakmazlardı. Baksalardı zaten iman etmezlerdi. Hicret etmezlerdi, savaşmazlardı. Ölümüne biat etmezlerdi. Şimdi buradan kalkıp, orayı eğer eleştirirsek, şu yanlış yaptı, şu doğru yaptı. Bu bize ne katar? Allah, insanı akletmeye davet ediyor. Akletmez misiniz? Tefekkür etmez misiniz? Düşünmez misiniz? Ne de az düşünüyorsunuz? Tedebür etmez misiniz? Defakuh etmez misiniz? Derinlemesine düşün diyor. Burayı bırakmışız. Oradakilerini hesaba çekiyoruz. Şu doğru yaptı, şu yanlış yaptı. Görmeden, bilmeden niye öyle söylüyorsun? İşte öyle söylediler. Falan kitapta böyle yazdı. Sen müminsin. Sen iman sahibisin. Sen bir mümin olarak ferasete sahipsin. Feraset. Basireti bırakır, ferasetin var. İmanın var. İman nuruyla nazar ediyorsun. İmanına bir bak. Bu konuda düşünen, fikir üreten, karar veren, karar verenlere tabi olanlara söylüyoruz. Düşünelim, bir tefekkür edelim. İman nuruyla bakalım. Onlar, her şeylerini Allah yolunda kurban etmiş olanlar, Hz. Evet, Hazreti Eû Bekir için ne böyle ayet-i kerimede Allah iki kişiden biri, iki kişiden biri, Allah'ın Resulü'nün arkadaşı dedi. Dedi mi? O nasıl yanlış yapar? Ona nasıl yanlış yaptı diyebiliyorsun? Allah onlardan razı olmuştur dedi. Nasıl onlar yanlış yaptı diyebiliyorsun? O kadar. Onlar da bir beşer, eksikleri de vardır, yanlışları vardır ama böyle bir konuda yanlış yaptı diyemezsin. Salsanatı tercih diyemezsin. Denmez. Sen olsan yaparmışsın. Her mümin kendine bakmalıdır. Bu konuda fikri, düşüncesi olan her mümin kendine bakmalıdır. Resulullah Efendimiz sana dese ki faranca bundan sonra benden sonra benim yerime bakar. Sen onu kabul eder misin, etmez misin? Allah'ın Resulü söylemiş. Kayıtsız sarsız kabul edersin. Yani o seni kadar olmuyor öyle mi? Seni kadar iman etmemiş. Sen ne yaptın söyle. Onlar canlarını, mallarını feda edip Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. Hicret ettiler. Ölümüne biat ettiler. Öldüler. Allah'a verdiği sözlüğü yerine getirdiler. Buyurur Allah ait kelimede. Onlar nefislerini kendi kardeşlerine tercih ettiler. Sende ne var? Nasıl söyleyebiliyorsun bunu? Onu eleştiriyorsun, çekiştiriyorsun. Hatta küfürlü itham ediyorsun bundan dolayı. Resulullah Efendimiz'e itiraz etmekle, ters düşmekle itham ediyorsun. Niye yapıyorsun bunu? Bunu yapınca, hadi sen doğru söylemiş ol, senin söylediğin doğru olsun. Ne kazanırsın? Yani Allah seni huzura aldı, ya Rabbi şu doğru yaptı, bu yanlış yaptı. Ne diyecek? Sana ne? Nereden biliyorsun? Sen orada mıydın? Hangi şahitlikle bunu söylüyorsun? Nerede şahit oldun? Seni buna şahit mi kıldın? Bu senin imanına ne katar? Hiçbir şey. Sadece sana düşmanlık verir, düşmanlık. Sahabeye düşmanlık. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, Kim sahabeme düşmanlık ederse, bana düşman olduğu için düşmanlık eder. Kim bana düşmanlık yaparsa, Allah'a düşman olduğu için düşmanlık yapıyor. Düşmanlık oraya gidiyor, Allah'a gidiyor. Onlar kul, her biri kulluğunu yapmaya çalışmış, buna beraber Allah ait kelimede ne buyurdu? Onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların yaptıkları onlara, sizin yaptıklarını size'dir. Onların hesapları onlara, sizin hesabınızı size'dir. Sen kendine bak dedi. Bize düşen kendimize bakmaktır. Örnek almamız gerekenleri örnek alacağız. İbret olarak almamız gerekenleri de ibret olarak alacağız. Yanlış yapanların yanlışına düşmeyeceğiz. Doğru yapanların doğruluğunu alıp uygulayacaksın, yapmaya çalışacağız. İşimiz onları hesaba çekmek değildir. Bu haddini bilmemektir. Bu kendini unutmaktır. Kendini unutup, kendini Allah'ın yerine, dinin sahibinin yerine koyup, birilerini hesaba çekmektir. Bu küfür, bu yanlış, bu tefrika, bu şeytanın hilesi ve oyunu. Birlik nerede olması gerekir? İmanda birlik olması gerekir. İmanda. Amelde, mezhepte değil. İmanda. Biri ben Allah'a iman ettim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğinde o mümin midir? Müslüman midir? Öyle kabul etmek zorunda mıyız? Evet. Söz bitmiş. Yanlış yaptığı Küfürle itham edelim. Bir söz söylediği Küfürle itham edelim. Bu yani kime yardım ediyorsunuz? Siz kimin dostuysunuz? Kime arkadaşlık ediyorsunuz? Kime hizmet ediyorsunuz siz? Allah'ın rahmetinin inmesini istemiyor musunuz? Şu anda Allah'ın rahmeti iniyor mu? Müminler, Müslümanlar, Müslüman memleketler için görmüyor muyuz? Görüyoruz. Ateşin içinde Mümin, Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Öldürülenlerin yüzde sekiz seni Müslümanların, biz Müslümanız diyenlerin elleriyle öldürülüyor. Bu nasıl Müslümanlık, bu nasıl müminlik, bu nasıl iman? Kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi cehennemdir dedi mi Allah? Dedi. Onları destekleyenler de onlardan midir? Onlardandır. O zaman kimseyi desteklemiyoruz. Sadece Allah'ın vahyettiğini, Resulünün yaptığını destekliyoruz. O alemlere rahmet. ve düşen rahmet olmaktır. İman etmişsek, ona tabi olmuşsak bize de düşen rahmet olmaktır, sevmektir. Birliği, beraberliği, kardeşliği tesis etmeye çalışmamız gerekir. Bir tarafta durup işte falanca doğru yaptı, falanca yanlış yaptı. Bana ne? Rabbim benden kulluk istiyor. İman etmemi istiyor. Peygamberler gibi yapmamı istiyor. Resulullah Efendimiz'e tabi olup onun gibi yapmamı istiyor. Bir tek örnekimiz vardır, o da Resulullah Efendimiz. Kim ona uyduysa, onun gibi yapmaya çalıştıysa, o da bizim için örnek. Ama kalkıp onları hesaba çekmek, bu haddini bilmemektir. Bu saygısızlık. Yarın kıyamet günü, evet, o karşına gelirse, nereden biliyordun benim böyle yanlış yaptığımı, kim söyledi sana? Nerede gördün sen? Nasıl şahitlik yaptın böyle? İşte öyle söylediler. Öyle söyledi, sen de onu söylediğini kabul ettin ve onu sen de söyledin. İftira attın, dedikodu yaptın, gıybet ettin. Öyle olsa bile sen gıybet ettin. Kardeşinin etini yiyorsun, sahabenin etini yiyorsun. Sen bunu yiyince, yani ne olacağını beklersin. Manevi olarak ölürsün. Bu senin ölümüne sebep olur, manevi ölümüne sebep olur. Kendi kendini kandırırsın. Allah gıybeti ölü kardeşinin etini yemek olarak beyan etmedi mi? Etti. Buradan oraya sen onun gıybetini yapacaksın, eleştireceksin, kötü diyeceksin, yanlış yaptı diyeceksin. Sonra da sen ben müminim, ben Müslümanım diyeceksin. Ağzın leş kokuyor. Mümin kardeşinin eti ağzındadır yiyorsun. Yakışmaz. Bu yakışık almıyor. çok çirkin bir şey. Kardeşimiz mezhep dedi. Neden böyle birbirine düştürür? Mezhebi anlamamış. Bir tek mezhep var. Bir tek yol vardır. Yol. Mezhep. Gidilen yol. Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Başka tarafa ondan aşağıya dönüp bakmak doğru değildir. Birini eleştirir, çekiştirir, ötekini över. Hangisi kulluk yapmışsa, onun kulluğunu örnek al. Yanlış yapmışsa, o da sana ibret olsun. O yanlışa düşme. Ama senin için onları eleştirip, çekiştirip onların hesabını görmek değildir. Kendini Allah'ın yerine koyup hesap görmek değildir. Evet. Bir tek mezhep var, bir tek yol var. Sirat-ı Müstakim, evet, Resulullah Efendimiz'in sahabesiyle gittiği yoldur. Başka yol yok. Başka kendimizi kandırmayalım. Ayrım da yapmayalım. Hangi alim'e uyarsa uysun, Uyduğu yolun ismi ne olursa olsun o farkı etmiyor. O ne kadar Resulullah Efendimiz'e de sahabesinin gittiği yolda yürüdüyse o kadar sirat-ı müstakimdedir. Allah Resulü için sen sirat-ı müstakim üzeresin dedi. Ne kadar ona uydun o kadar sirat-ı müstakim üzere olmuş olur, yürümüş olursun. Bunun bir alametinin olması gerekir. Alamet. Alamet. وَمَا اَرْسَلْنَا كَيْا اِلَّا رَحْمَةً alemin ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Rahmet. Ne kadar rahmet olduysa insan o kadar ona uymuş. Sen azim bir ahlak üzeresin. Azim bir ahlak. Güzel ahlak Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Azim ahlak. Bütün isimlerin tecelli ettiği bir kul, zirvede Allah'a aşık, Allah'ın isimlerinin güzelliğinin tecelli ettiği bir kul, azim bir ahlak üzere. Ne kadar güzel ahlaka sahip oldun, Allah'ın isimleri, azim olan isimleri senden ne kadar tecelli etti, o kadar ona tabi oldun, o kadar ona benzedin, o kadar onun kazandığını kazanır, Allah'a yakın olursun. Allah'ın bir muradi var kul üzerinde. Evet, isimlerinin tecelli etmesidir. Kendisine abdolması, aşık olmasıdır. Bir tek mezheb varsa o da aşk mezhebidir. İman mezhebidir. İman yolu. Gerisi, evet, amel nasıl yapılır? İçtihad etmiş alim. O din değildir. Evet Aşk imandır. Aşk dindir. Aşksız, muhabbetsiz. Ne mümin olur, ne Müslüman olur. Ne din olur, ne iman olur. Sormak lazım. Sen Allah'a Aşık mısın? Aşık oldun mu sen? Eğer senin böyle bir aşkın, böyle bir imanın yoksa böyle düşmanlık ederek birilerine taş atarak Allah'ın seni seveceğini, öveceğini mi zannettin? Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a ait değil midir? O'nun seni övmesi gerekir. Seni bu hanımla mı övecek? Allah'ın kullarına taş atıyorsun, seni övecek. Allah adına kendini Allah'ın yerine koyup hüküm veriyorsun. Allah seni övecek, öyle mi? Bu aklını kullanmamaktır. Bu tamamen şeytanın peşine verip, şeytana hizmet etmektir. Ümmetin ihtiyacı birliğe, beraberliğe vardır. Bir olmamız lazım, beraber olmamız lazım, kardeş olmamız lazım. Bir mümine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birine bakarken, aşkla muhabbetle bu Rabbimi seviyor. Rabbim bunu seviyor deyip onu sevmemiz gerekir. Yok, sen şurada işte benim gibi yapmıyorsun, senin mezhebin farklıdır. Ne mezhebi? Ne mezhebi? Yol aşkın yoludur, iman yoludur yol, Allah'ı sevme yoludur, Allah'a avdolma yoludur, avdolma. Allah insanı ne için yaratmış? Onu beyan etmiş. En ince ayrıntısına kadar beyan ediyor. Ne için yaratmış? Bana abdolsun olsun diye. Evet. İnsanları ve cinleri bana abdolsun olsun diye yarattım. Güzel yaptınız. Yapsın diye. Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz güzel yaparsınız? Güzel yaptın diye. Abdolsun olsun diye. Güzel yapsın diye. Başka Dua olsun diye, duanız olmasaydı Allah size neden kıymet versin? Dua olsun, kendine dua olsun. Allah'ın kullarına, mahlukata dua olsun diye yaratmış. Başka, rahmetin içine girsin diye, rahmet olsun diye Allah onları bunun için yaratmış dedi. Bütün bunlar olunca ne olur? Ona halife olur, halife olsun diye. Rabbinin güzelliğini üzerinde göstersin. Kendisini yaratan Rabbi gibi, istediği gibi, sevdiği gibi yapsın diye yaratılmış. Yaratılışın gayesi bu. Allah yaratılışın gayesini evet, böyle beyan ediyor. Böyle öğretti bize. Seni birilerine taş atman kullukla, abdiyetle, yaratılışın gayesiyle bir ilgisi, bir alakası var mıdır? Yoktur. Neden kedimizi ezilmiyor diyoruz böyle? Neden kedimizi ateşe atıyoruz? Neden şeytanın peşine verip Allah'ın kedisini halife olsun, abd olsun, arşık olsun, dua olsun, rahmet olsun, güzellik olsun, halife olsun diye yarattığı kula nasıl taş atabiliyorsun öyle? Attığın her taş kafana gelir. Gönlüne gelir. Senin gönlünü dağıtır. Allah bunu kabul etmez. Allah gururunu seviyor. Sevmiş yaratmış. Üzerinde muradı var. Bunu kabul etmez. İblis secde etmediği için kovuldu. insana. Evet. Onun için tövbe etmemiz lazım. Ümmetin tövbe etmesi lazım. Alimlerimizin tövbe etmesi lazım. Böyle tefrika yapanların tövbe etmesi lazım. Allah'a dönmek için. Rabbim Allah'tır diyebilmek için Allah seni kabul etmez. İstediğin kadar tövbe et, istediğin kadar secde et, istediğin kadar Allah de, Allah'ı zikret, istediğin kadar bin sefer hacca git. Sen kendini Allah'ın yerine koyup, Allah'ın kulları hakkında karar verip hüküm verirsen seni affetmez. Tefrika yaparsan seni affetmez. İşte ben doğruyu söylüyorum. Doğru o değildir. Doğruyu Allah'ın söylediğidir. Allah, her kulü kendisini anlayacak vasıfta yaratmıştır. Sen doğruyu ortaya koy, Allah'ın vahyini söyle, gerisine karışma. Kardeş olarak bil, onun hesabı Allah'a aittir, senin hesabın da sana aittir. Sen hesabı Allah'a vereceksin, onun hesabını vermeyeceksin. Sen koy hakikati ortaya, o anlar, ister kabul eder, ister kabul etmez. Kul onun kulüdür, dilerse azap eder, dilerse affeder, mağfiret eder. Hasaba çekmek bizim işimiz değil. Bizim işimiz kur olmaktır, aşık olmaktır, dua olmaktır, birbirimize rahmet olmaktır. Bununla beraber Allah'a halife olmaktır, dost olmaktır, aşık olmaktır. Onun sevgisini kazanmak için evet koşup, çaba gayret sarf edip Rabbimize koşmaktır. Birbirimize de rahmet olmaktır. Birbirimize cennet olmaktır. Birbirimizi cennete taşımaktır. Birbirimize taş atmak değil. Reddetmek değil. Küfürle itham etmek değil. Allah bizi tefrika edenlerden, şeytana tabi olanlardan, şeytana yardım edenlerden eylemesin. Allah bizi Allah'ın Resulüne tabi olup, alemlere rahmet olan Resulüne tabi olup birbirine rahmet olanlardan eylesin. Birbirine dua olanlardan eylesin. Birbirini cennete birbirini sevmeye davet edenlerden eylesin. Onun için söyledim. Bir tane bir mezhep vardır, İman mezhebi, iman yolu. Evet, aşkın yoludur bu. Aşıklık yoludur bu. Abdiyet yoludur. Abdiyet. Abdolmamız gerekir. Aşık olmamız gerekir. Bizim bu konuda birbirimizle yarışmamız gerekir. Hayır böyle. Hayır birbirimize taş atmak değildir. Evet. Böyle yapanlara uyanlar da aynı şekilde aklını kullanmamış, Rabbini dinlememiş, Resulüne bakmamıştır. Bakamamış, onu görmemiş, anlayamamıştır. Dolayısıyla tabi de olamamış. Tabi olmayınca Allah'ın sevgisini kazanabilir mi? Hayır. Evet. Efendim Bir izleyicimiz Diyarbakır'dan hocamıza tabi olmamışım ama nereye dönsem hep hocamızı görüyorum. Rüyalarıma giriyor. Bunun hikmeti nedir demiş efendim. Tabi olmuş haberi yok. Tabi olmak demek beraber gönül, gönlün beraber olması demektir. Sevince, ben de bunun gibi bir kul olmak istiyorum deyince tabi olmuştur. Onun yaptığını, söylediğini, kulluğunu kabul ediyorum, ben de böyle yapmak istiyorum deyince tabi olmuşuz demektir. Herkes birbirine tabi olur. Bir başkası ona baktığında ben de bunun gibi yapmak istiyorum dediğinde o da ona tabi olmuştur. Hepimiz birbirimize tabi oluyoruz. Allah bizi bir görmek istiyor, beraber görmek istiyor. Allah onun için öğretirken kulluğu ne diyoruz? Ya kenab duve ya Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Ben abd oluyorum değil. Biz müminler birdir. Müminler evet bir bütünün parçaları gibidir. Bir bedenin uzuvları gibidir dedi, diye tarif etti Resulullah Efendimiz. Bir. Onun için evet manevi açıdan müminlerin kendini diğer müminlerle bir görmesi gerekir ayrı görmemesi gerekir. Bu durumda birbirlerinden elbette ki istifade ederler. Alışveriş yaparlar. Evet, muhabbet alışverişi, bilgi alışverişi, ilim alışverişi, marifet alışverişi, hikmet alışverişi. Yolda yürürken, beraber cennete yürüyorlar ya hep beraber, cennete koşuyorlar ya, birbirlerine yardım ederler. Biri ötekine yardım ettiğinde, ona ne kadar yardım etmişse, o da onunla ne kadar o yardımı bulmuşsa, O'nun kazandığını da ona yaz, yazar. Bir ve beraber. Evet. Sevince böyle olur. Bu sevgi nereye gider? Elbette ki bu sevgi Allah'a gider. Allah için seviyor. Eğer Allah'ı anlatmasaydık, Rabbini bizimle beraber tanımaya, anlamaya çalışmasaydı, sevmeye çalışmasaydı, böyle bir sevgi olur muydu? Olmazdı. Aslında bizi değil. Rabbini seviyor. Biz onu anlattığımız için bizi seviyor. Evet. Efendim, bizlecimiz <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha'dan bir ayet midir? Sesli veya sessiz mi okunacak? Fatiha'dan önce. Mürşidim'in ellerinden öpelim demiş efendim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bize göre, kardeşimiz soruyor. Bize göre Fatihadan bir ayettir. Her surenin başında da okunur, her ayetin başında da okunur. Rahman ve Rahim olan evet, Allah'ın ismiyle, ismini, ismini diye okuyorsun. Neden bir ayettir diye eğer soruluyorsa, bize göre. Evet, alimlerimiz bir kısmı Fatiha'dan bir ayet değildir dedi, bir kısmı Fatiha'dan bir ayettir, gerekçesini söyleyeyim. Fatiha'dan bir ayet değildir diyenler, son ayeti bir kabul eder. Yani سِرَةَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدَّعْلِينَ Onda gayr, bunun dışında, gayr dediyse, o zaman bundan öncesi var demektir öncesiyle sonrasını bitiştiriyor. Evet, gayr kelimesi evet. Sıratellezîne amte aleyhim gayril mağdûbe aleyhim veleddâle deyince o gayr iki ayeti birbirine birleştirmiş olur. Dolayısıyla Bismillahirrahmanirrahim Fatiha'nın bir ayetidir. İlk inen tam sure olduğu için bir de evet Fatiha'dan bir ayettir. Sonra diğer surelerinde diğer sürelerinden ayrılması için başına konmuş, onunla başlar. Evet, bir ayettir, Fatiha'dan bir ayet. Ha, Gizli mi okumak gerekir, sesli mi okumak gerekir namazda, Fatiha'da? İster gizli oku, ister sesli oku, o fark etmiyor. Bunun için ben sesli okuyorum mesela. Gizli de okusa olur, sesli de okusa olur. Efendim Konya'dan Kamile Üçler Selamun Aleyküm Efendim 15 Temmuz gecesi güvenli kamerasında bir dede kalabalığın içinde yürüyor. Elinde baston aksakalı dede. Herkes yere eğilmiş. O ayakta korkmuyor yürüyor eğilmiyor. O dede Evliya Evliyaullah'tan mıydı? Saygılarla demiş efendim. Evet. O dede Evliya'dan mıydı? Ayakta yürüyor. Diğerleri yere kapanmış. Evliya olanlar o yere kapananlardır. Öteki dede eğer yürüyorsa, evet hadi o da evliyadan olsun ama asıl evliya olanlar canını ortaya koyup hayatını ortaya koyup evet, Allah için meydana dökülenlerdir, ölenlerdir, ölümü göze alanlardır, asıl evliya olanlar o yerdekilerdir. Dede de bastonuyla yürüyor işte orada ne yapsın? Zaten o da bir şey yapamıyor, bari ben de ayakta yürüyeyim demiştir. Evet bizim zorsta bir mesajdır efendim. Efendim Diyarbakır'dan Kadir Çap Kurban olam sendeki konuşana, kurban olam sendeki alimlerin alimine, kurban olam sendeki ilaha mabuda, kurban olam kurban olam sendeki gönüllere, vahiy ile şifa olana, kurban olam sendeki her sözü hayır olana, kurban olsun bütün alem sendeki güzeller güzeline. Kurban olsun her bir zerre sizde ve bütün alemde tecelli edene her daim selam olanın selametinde olasınız. Pirimiz bu can sizde canan olsun inşallah. Allah razı olsun Hep beraber hayatımız, ölümümüz, ibadetimiz, kurbanımız, her şeyimiz Allah'a Allah yoluna kurban olsun. Kurb demek yakınlık demek. Kurbiyet yakınlık. Kurban olmak, yakın olmak demek. Fani olanı kurban edip baki olana feda etmek gerekir ki Allah ile beka burabiler. Faniyi kurban etmeden bakiyi bulmak, bakiyi kazanmak mümkün değildir. Allah bizi fani olanı kurban edip bekayı buranlardan eylesin inşallah. Efendim çok da şey. Sevgili izleyenlerimiz inşallah kısa bir aradan sonra birlikteyiz.